Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, kurulduğu günden bu yana başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için çalışmalar yürüten ve 3 milyonun üzerinde çocuğa doğa eğitimleriyle ulaşan Tema Vakfı 25. yılını ünlü sanatçıların gönüllü olarak sahne alacağı Tema Vakfı 25. yıl özel yayınıyla kutlayacak. 27 Kasım Pazar akşamı saat 21'de İş Sanat Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan konser programı NTV'den de canlı olarak yayınlanacak. Umut Yeşerten Şarkılar Konseri'nde tüm şarkıları çocuklar ve doğa için söyleyecekler. Yayın öncesi ve sırasında sürdürülecek kampanya ile 150 bin çocuğun tema Doğa eğitimlerinden faydalanması için bağış çağrısı yapılacak. Özel yayınla Tema Vakfı'nın 25. yılı kutlanırken 3464 SMS hattına bağış çağrısında bulunularak doğa eğitimleri için kaynak sağlanması hedefleniyor. Dileyen herkes 3464'e tema yazıp SMS göndererek Tema Vakfı'nın çocuklara yönelik doğa eğitimlerine 10 lira katkıda bulunabilecek. 3464 SMS hattıyla Tema Vakfı çocuklar ve doğa için bağış topluyor olacak. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının Tema Vakfı yararına sahneye çıkacağı gecenin sunuculuğunu Yiğit Özşener ve Gülay Avşar üstleniyor. Umut Yeşerten şarkılar konserinde Aslıhan Güner, Barış Arduç, Birce Akalay, Burak Sevinç, Bülent İnal, Caner Cindoruk, Çağan Irmak, Çiğdem Erken, Engin Altan Düz Yatan, Engin Öztürk, Gökçe Bahadır, Hande Doğan Demir, Hazar Ergüçlü, Kadir Doğulu, Mert Frat, Murat Yıldırım, Metem Yılmazkaya, Mustafa Üstün, Dağhan Öztürk, Sinan Tuzcu, Songül Öden ve Yasemin Allen Enbe orkestrasından Bekzat Gerçeker eşliğinde sahne alacaklar ve Tema Vakfı yararına bu konser gerçekleşecek. Bu yıl 9.'cusu gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde gösterilen filmlerin 3 gün boyunca 16.000 kişi tarafından izlendiği açıklandı. Festivali Sürdürülebilir Yaşam.tv ve Kelebek Etkisi Derneği işbirliğiyle gerçekleştiren Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi tarafından yapılan açıklamaya göre festivalde bu yıl Türkiye'nin 19 farklı şehrindeki 22 salonda 25 ayrı belgesel gösterimi yapıldı. Aynı zamanda festivalde 120 konuşmacıyla 35 müzisyen müzik grubu katıldı ve 15 performans gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Yaşam kolektifi tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu değerlendirme paylaşıldı. Yaşadığımız gezegenin imkanlarının insan faaliyetlerini daha fazla tolere edemeyeceğinin anlaşılmasının geçmişi uzun yıllara dayanmıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kelimesinin farklı bağlamlarda kullanılışı da insanlık tarihine mukayese bakıldığında çok da yeni sayılır. Bu göreceli olarak yeni sayılabilecek kelimenin tarif ettikleri beraberinde birçok yanlış anlaşılmayı getirdiği gibi yanlış anlamaya sebep verecek şekilde kullanıldığına da sıkça rastlamaktayız. Dillerin, kelimelerin, düşünce sistemimiz üzerindeki etkisi büyük. Hem sürdürülebilirlik kavramından ne anlamamız gerektiği hem de neyi sürdürmek istediğimizi sorguladığımızda konunun özünde yaşamı görüyoruz. Toplumlar ve ekonomi ekosistem sayesinde ve ekosisteme bağlı olarak vücut buluyor. İnsan biosferde birbirini ve etkileşim halindeki tüm aktörler gibi yarattığı etkilerin tepkilerine de maruz kalıyor. Gezegenimizde yaşamın var olabilmesi ekosistemin dinamik olan dengelerinin korunabilmesine bağlı. İnsan uygarlığının ekosisteminin döngüleriyle uyum halinde olması tabii ki kendi menfaatine. Özetle varlığımızın devam edebilmesi birbirimizle ve gezegenle kurduğumuz ilişki biçimine bağlı dendi bu paylaşımda. Bilim insanları pek çok hayvan ve bitki türünün iklim değişikliğinin hızına uyum sağlayamadığını belirtiyor. Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 266 bitki ve hayvan türü üzerinde yaptığı çalışmaya göre pek çok tür yağış ve ısı değişikliklerine uyum sağlamakta zorlanacak. Amerika Birleşik Devleti'nin araştırmacılar özellikle amfibiler yani yüzer gezer hayvanlar, sürüngenler ve bitkilerin büyük tehlike altında olduğunu belirtiyor. Tropik bölgelerdeki türler daha ılıman coğrafi kuşaklardaki türlere kıyasla daha büyük risk altında. Uzmanlar bazı hayvanların artan sıcaklıklar nedeniyle fiziksel olarak yer değiştirebileceğini ancak dağlarda ya da adalarda yaşayan hayvanlarının göçmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Arizona Üniversitesi'nden Teresa Yeskova ve John Means aldığımız sonuçlar bitki ve hayvan topluluklarının yaşayacak iklim koşullarını bulma oranının gelecekteki iklim değişikliği hızından çok daha yavaş olduğunu ortaya koydu dedi. BBC'ye konuşan Dr. Wins bazı türlerin hayatta kalabilmek için yüksek enlemlere çıkmasının mümkün olduğunu söyledi ama pek çok organizma için maalesef bu bir seçenek değil dedi. Bir şirket tarafından gerçekleştirilecek küçük köy lisanslı güneş enerjisi santrali projesinin çevresel etki değerlendirme sürecinin başladığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yer alan haberlere göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gerçekleşecek proje için hazırlanan çevresel etki değerlendirme proje başvurusu dosyası halkın görüşüne açılmış durumda ve proje için 8 Aralık 2016 tarihinde halkın katılımı toplantısı düzenlenecek. Buradan duyurmuş olalım. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği